24 Şubat 2018 Bursa Arifane İlim Derneği El Ulu İlahimin Şeytanı Racım Bismillahi R-Rahmanı Ve Asr Inn Husur Ve Aminu salihati Ve tevasav Bil Hakk Ve tevasav Bil Sabr Sadakallahul Azim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet bu hafta Regratu İlahiye kitabımızın konu başlığı 12. bölüm. Beden şehrindeki bozuculara yönelik elçiler beyanındadır. Konu başlığıyla konumuza giriyoruz inşallah. Bu 12. bölüm Beden şehrindeki bozuculara mensup olan elçiler ve bozuculara göndermiş olan elçiler beyanındadır. Ey Kerim Efendi olan ruh, zahir hükümette meliklerden hangisinin aklı nefsani şehvetine galip olduysa, zahir hükümetlerde melik olanlardan kimin diyor aklı nefsani şehvetlere yenik düştüyse, o kimseyi hikmet, o kimsenin düşmanlarından bir düşmana ancak çabuk kavrayan ve zeki ve cesaretli ve vefakâr, ve sadık ve dindar ve emin ve göstereceği delili doğru olarak bilen ve etkili söz sahibi olan bir elçi göndermesini gerektirdi. Çünkü iş görebilecek olan elçi ancak bu sıfatları taşıyan elçidir. Ve hikmet ancak bu vasıfları taşıyan kimsenin elçi olarak gönderilmesini gerektirir. Evet gönderilecek elçinin özelliklerini saydı burada. Zeki, kavrayışı yüksek, cesaretli, vefakar, sadık, dindar, emin, sözünü bilen bu şekilde bir elçi gönderilmesi gerekir diyor. Ve elçi kendisini gönderen kimsenin haline ve onun mertebesine delildir. Evet gelen elçiye bak diyor yani bir yerde de. Elçinin vasıfları neyse gönderene delildir yani elçi çok zeki anlayışlıysa tabi aynı oluyor elçi çok zeki anlayışlı akıllı bir saatsa demek ki onu gönderen de o derece aklı yüksek manasında ve elçi bu sayılan vasıflarda olursa hiç şüphe yoktur ki onu gönderen kimsenin en az bu derecede ve ondan daha yüksek olduğu bilinir çünkü onu gönderen Kimse bu vasıfların ne demek olduğunu hal olarak ve bizzat yaşayarak bilmeseydi ve bu vasıfları vasıfları idrak etmeseydi bu elçiyi birçok adamların arasından ayırt edemezdi. Demek ki o vasıflara sahip ki böyle yetenekli bir elçi seçti diyor. Ve eğer gönderilen elçi bizim vasfettiğimizin tersi olarak yalancı ve hain ve nefsani heveslere düşkün ve akılsız olursa hiç şüphe yok ki onu gönderen kimse ondan daha akılsızdır İşte bu söylediğimiz mana karar kılınca ey kerim efendi olan ruh cisim şehrini bozucu olan ve kendisine itaat edilen heva melikine elçilerini güzel vasıf sahipleri olan tevfik ve hüda ve fikir ve itibar ve tedebbür ve sebat ve kast ve hazm ve istipsar ve tezekkür ve hav ve reca ve insaf ve bu vasıfların benzerlerinden yap. Şimdi bunları tek tek açıklayacak. Neler Tevfik bir işte muvaffak olmak. Hüda doğru yolu göstermek. Fikir, bir işin fayda ve zararını düşünmek. İtibar, ibret almak. Tedebbür, tefekkür ile ilerlemeyi ve hareketi tercih etmek. Sebat, makul bir işte devam üzere olmak. Kast, niyet edilen hususun icra edilmesine yönelmek. Hazm, içinde basiret ve olgunlukla hareket etmek. İstipsar, İşlerde açıklık talep etmek. Tezekkür, bir işi tekrar tekrar akıl görüşünden geçirmek. Hav, zarar ve tehlikeyi düşünmek. Reca, fayda ve kurtuluş ümit etmek. İnsaf, işlerde ifrat ve tefritin ortasını tercih etmektir ki adalet ve itidaldir. Ey ruh! Cisim ikliminde Kuvvetli ve kendisine itaat edilen bir hükümdar olan hevaya göndereceğin elçileri böyle sıfatlardan yapman layık ve uygun olur. Ve düşmanlarına bu gibi vasıfları elçi olarak gönderen melik zatında ve idaresinde selamet bulur ve mülküne zarar gelmesinden yana rahatta olmakla kâr eder. Ve idaresi altındakiler ve düşmanları indinde tazim ve hürmete layık olur. Çünkü o hükümdar bilir ki zaruret halinde herhangi bir düşmanının saldırması halinde bu elçiler o düşmana gönderecekleri kati ve apaçık deliller ile onun saldırısını engellerler. Ve genellikle vücut mülkünde işi gücü şerre kastetmekten ibaret olan heva o gösterilen delili kabul edip şerre yönelişinden döner ve hayra kasteder. Ve bu dönüşü sebebiyle senin diğer saldıran düşmanlarına karşı mücadele ve çırp, e, çarpışmanda da yardım eder. Nasıl olacakmış bu iş şimdi? anlatacak. Ve eğer sana karşı bozucu olan ve mülkünün bozulmasına çalışan bu kendisine itaat edilen heva melikinin her biri hükümdarları gibi bozucu olan elçileri sana gelirse sakın onlara karşı sert muamele etme taktik veriyor şimdi sakın sert davranma hevadan gelen bir elçilerin sana karşı çünkü elçilere ihanet idare usulüne vakıf olmamaktan kaynaklanır nitekim elçiye zeval olmaz atasözü meşhurdur evet. bir elçi haber getirdiyse düşmandan da gelse o elçiye zarar verilmez elçi sonuçta değil mi güzelce bir dinlenir evet. Örneğin heva tarafından sana hırs ve yalancılık ve hainlik ve vefasızlık ve cimrilik ve cahillik ve kötülük ve acizlik ve ahmaklık gibi zemmedilmiş sıfatlardan bir elçi gelecek olursa hemen nefret edip onları huzurundan kovma ve onlara güzel muamele edip yumuşak söz söyle. Sen bu sayede onların işitmelerini Ve bakışlarını alırsın Yani onlar senin sözlerine Değer verip dinlemeye meyledenler Ve Gözlerini sana dikerler Durun bakalım bu güzel şeyler Söylüyor dinleyelim Derler Bu gibi elçiler gelince Sen vücut mülkündeki Tahtına otur Meclisinde ancak yardımcın Olan aklı bırakıp diğerlerini meclisinden dışarı çıkar yanına aklını bırak o gelen elçiyle birlikte diğerleri çıkart diyor ve akla emret ki senin sözlerini onlara nakletsin ve sana karşı tercümanlık vazifesini yapsın çünkü akıl fazlasıyla idareye ve siyasete vakıftır yani ey ruh vücut mülkünde senin tahtın kalptir Örneğin hırs elçisi geldiği zaman kalbindeki diğer hatıraları dışarı bir çıkar. Kalbini diğer hatıralardan boşalt diyor. Tahtına otur. Kalbinde yardımcın olan aklı ve elçi olan hırsı bırak. Başka şeyleri kalpten bir temizle. Gelen o hırs, hırsına ve aklını bırak, diğerleri temizle. Ve akıl vasıtasıyla hırsın naklettiklerini dinle. Hırs sana neler söylüyor bir dinle. Yani hırs hevanın elçilerinden biri olarak gelip konuşursa o ancak hakikatiyle söyler. Şimdi buraya dikkatinizi çekiyorum. İyi dikkatli dinleyin. Çünkü her şeyin bir hakikati sabittir. Ve her bir şey hakikatinin tersine söz veya fiil gösteremez. Hakikati neyse onu koyacak ortaya. Hırsın hakikati neyse onu koyacak ortaya. Bundan dolayı hırs hırs da söze başlarsa ancak hakikatine layık ve uygun olan manayı gösterir de sana der ki vücut mülkünde heva denilen ve kendisine itaat edilen melik kendi kuvveti ve saltanatı altına dahil olman için beni sana elçi olarak gönderdi ve çok mal kazanmaya ve biriktirmeye hırslı olmanı ve zekat ve sadaka gibi şeriatın getirdiği şeye muhalefet etmeni sana emretti eğer sen bu emri kabul etmezsen ona karşı savaş ilan et der. sen onun bu sözlerine karşılık hiddetlenmeyip sakin bir şekilde dersin ki ey elçi bizim indimizde senin merteben çok büyük ve değerin kerimdir kime diyor? Hırsa. hırsa bizim indimizde senin merteben büyüktür <gülüyor> ve değerin kerimdir o hırs sıfatı senden bu yumuşak sözleri işittiği zaman asli haşinliği sakin olur ve mutlu olur önce bir övgüyle başladım çünkü senin bizim bezlimizde değerin büyüktür diyor <gülüyor> çünkü kendi sultanı olan hevadan böyle bir söz işitmemiştir hırs çünkü heva hırs sıfatını al köpeği gibi kullanır. Sen sözüne devam ile ona dersin ki Ey elçi Ey hırs elçisi aklın ile şuna bir bak ve baktığın şeye de kendinden adalet ve insaf eyle. Ki Allah hakkında ne dersin? O bizim Rabbimiz midir yoksa değil midir? Hırs insaf edip evet Rabbimizdir der. Sen yine ona dersin ki Ey elçi olan hırs Bu içinde bulunduğumuz yurttan Yani dünya yurdundan Göçer miyiz yoksa göçmez miyiz Biz ondan önce Biz ondan göçeriz Diye cevap verir Yine ona dersin ki Bizim göçümüz ve dönüşümüz Allah'a mıdır yoksa Onun gayrı başka bir şeye midir Sana Allah'adır Diye cevap verir Tekrar sen ona dersin ki Allah Teala şeriatına ve dinine muhalif olan kimseyi ne ile vasfetti? O da der ki şakilik ile. Sen yine ona dersin ki Seni Allah'tan bir şey gani kılar mı? O der ki hayır kılmaz ben ona muhtacım. Sen dersin ki Ey elçi olan hırs! Sen heva tarafından gönderilmiş bir elçisin. Ve hevanın hakikati ilahi emre muhalefet olduğundan seni de bu işe memur etti. Oysa ben seni Allah'ın razı olduğu şeye davet ederim. Farz et ki mal istemeye hırslı oldun yahut olmadın. Senin için ezelde yazılmış olan şeyden fazlası sabit olur mu? Hırs der ki evet olmaz. Sen tekrar dersin ki Ey hırs! Senin hakikatin kalıcı ve sabittir. Asla değişmez. Tekrar ediyorum. Ey hırs! Senin hakikatin kalıcı ve sabittir. Asla değişmez. Dedik ya bu değişmez. Yaratılışta ne huy verildiyse o huylar üzerimizde sabittir. Fakat o hakikatini itaate ve Rabbinin rızası olan hususlara çevir. Ve saadetine sebep olacak şeylere hırslı ol. Ve dünya malı azdır. Ve azlığıyla beraber devamlılığı yoktur. Fanidir. Farz et ki milyonlarca altın topladım. Sonun ölüm. Ve yaşadığın zamanlardaki nafakan dahi birkaç lokmadan ibaret değil mi? o altınların içerisinde neyi yedin? yediğin neyse rızkın o işte Rızkı, rızık neydi? yediğimiz boğazımızdan geçen üzerimize giydiğimiz elbise bunları toplamak için çektiğin zahmet ve zorluk neye yarar? ve ahiret yurdu hayırlı ve daha büyüktür çünkü beka yurdudur sonu yok ebedi yurt ve ondaki cemali tecelliler dünya yurdundaki gibi sınırlı olmayıp sonsuzdur ve sen burada da hırsısın, orada da hırsısın. Yani sen dünyanın süprüntülerini toplamaya çalıştığın zaman da sana hırs derler ve ahirete ait sevaba çalıştığın zaman da sana yine hırs derler. Hırs her zaman hırs. Ama yön değişiyor. Ama yön değişiyor. İsmin ve hakikatin Hı. asla değişmez. Bundan dolayı senin değerine noksan gelmez. Hırs bu hitapları işittiği zaman evet dediklerin doğru der. Boyun eğerek ilim ve din yoluna yönelir. Bu şekilde sende faydalı ilimler ve güzel ahlak oluşur. Bu sayede mülkün kuvvetlenir ve hevanın mülkü ve tasarrufu zayıflar. Hırsı kendi sapına çekiyor yani. Hevanın emrinden al kendi sapına çek. Allah emrettiği hususlarda hırs devam etsin. İlim öğrenmeye hırs etsin ilim öğretmeye hırs etsin neyse ve onlardan yani hevanın elçilerinden olan hainlik ve yalancılık ve günahtan ve benzeri her bir elçiyle aynı muameleyi yap ve eğer bahis uzamasa, hevanın elçilerinden her bir Resule Resul elçi demektir aynı zamanda kendi mertebesinin ve değerinin gereği olan şeyle hepsi teslim olup boyun eğinceye kadar onlara karşı ne şekilde deliller getireceğini teferruatıyla anlatırdık. Şer edici ben fakir de bir örnek vereyim. Örneğin hevan elçilerinden yalan elçi olarak gelse, onu da yukarıda izah edilen ön bilgileri beyan ettikten sonra dersin ki sen dünyada da yalansın, ahirette de yalansın. Senin hakikatin kalıcıdır ve sabittir. Asla değişmez. Fakat o hakikatini itaate ve Rabbinin rızasına çevir. Örneğin, iki müminin arasını ıslah etmeye çalışıp gazabın sürüklemesiyle birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözü inkar et. Evet, yalan, gene yalan. İki kişinin birbirinin aleyhinde söylediği sözü inkar et. Belki her birinin mizacına uygun gelecek sözler söylenmiş olduğundan bahisle o sözleri uydur. Aralarını yapmak için uydur. Yalan söz söyle. Çünkü işi ıslah edecek olan yalan, fitne koparan doğrudan daha iyidir. Denilmiştir. İşi ıslah edecek olan yalan, fitne koparan doğrudan daha iyidir. Her doğru her yerde söylenmez deniliyor ya. Evet. Eğer o doğru fitneye sebep olacaksa orada o doğru söylenmez. Bunun da ölçüsünü bilmek lazım. Bu ölçüyü bilinmeyen insan... Ee, bazen sohbetlerimizde tabir ediyoruz ya ham sofu oluyor işte doğruluk mutlak doğruluk deyip olmaz kardeşim ben bu doğruyu burada söylerim diyor yeri değil ama fitnek çıkacak hayır diyor ben dost doğru adamım söylerim bilmiyor çünkü ham sofu siyaset yapmayı bilmiyor evet çünkü içi ıslah edecek olan yalan fitne koparan doğrudan daha iyidir denilmiştir İki müminin arasını bu şekilde barıştırmaya muvaffak olursan Hucurat Suresi 10. Ayet Kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. İlahi emrine uymuş ve bu sebeple ahiret saadetine nail olmuş olursun. Ve sen ister ahiret sevabına nail olmak için ve ister dünyevi süpüntüleri elde etmek için zahir ol, her iki şekilde de yalansın. Fakat dünyanın fani oluşu yönüyle bu husustaki amelin heba olmuştur. Ve ahiretin baki oluşu yönüyle bu hususa sarf ettiğin amelin korunmuştur de yalan elçisine. Yalan sıfatı da bu akla yatkın hüküm neticesinde sana boyun eğip sende bir güzel huy ortaya çıkar ve aynı şekilde mülkün kuvvet bulur. Sonuç olarak hevanın elçileri İnsani vücut mülkünü harap edecek olan bir takım zemmedilmiş sıfatlardan ibaret olup onlardan her birinin hakikati sabittir. Bunların tam bir şekilde mahvedilmesi ve ortadan kaldırılması mümkün değildir. Sohbetlerimizde hep belirttiğimiz huy, yaratılışta neyse o huylarla biz ölünceye kadar devam edeceğiz. Terkip sabit. Ancak onların kullanım alanlarını değiştireceğiz. İşte tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz, tarikattaki çalışmalar dediğimiz, nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz hakikat buraya bakıyor demiştik. Huylarımızı Allah'ın rızası istikametinde nasıl kullanabiliriz bunları öğrenmek bilmek. Çünkü hakikatleri değiştirmek mümkün değildir. Ancak onları vücut mülkünün ıslah edilmesinde kullanabilmek lazımdır. Örneğin kimyada arsenik dediğimiz öldürücü bir zehirdir. Fakat tabipler vücudun ve hastalığın gereğine göre onu belirli bir oran içerisinde deva olarak kullanırlar. Onun bu şekilde kullanılması insanı öldürmediği gibi insan vücudunun islahına ve hayatının devamına sebep olur. Yalnız her şeyde olduğu gibi bunların tabiatın, tab, tabi, bunların tatbikatında da ilim ve zekilik ile kavrayış lazımdır. İşte Teva'nın elçilerine böyle delil gösterilince onlar birer birer teslim olurlar ve boyun eğerler. Çünkü İslam asıldır ve İslam boyun eğmedir. İslam, ram olmak, boyun eğmek demektir. Nitekim hadis-i şerifte hiçbir doğan yoktur ki İslam fıtratı üzerine doğmasın. Sonra onun ebeveyni Yahudi ve Nasrani ve Mecusi yapar buyurur. Bu hadisi iyi anlayalım. Bundan dolayı her şey boyun eğme fıtratı üzere var olmuş olup çevresinde onu terbiye edenler kendi tavırlarına boyun eğdirirler. Bu hadiste belirtilen her bir duan hiçbir duan yoktur ki İslam fıtratı üzerine doğmasından kasıp yani doğan her kimse İslam'ı kabul etmeye meyilli doğmuş demektir. Herkes Müslüman olarak iman etmiş olarak doğmuş demektir anlamına gelmiyor bu hadis şerif. İman olayı ayrı bir şey İman Allah kimin e, sırrına Verdiyse kalbine iman onda iman var Vermeyen, Vermediğinde iman asla olmaz iman doğru O zaman bu hadis-i şerifi böyle anlayacağız Yani her doğan İslam'ı kabul etmeye Yatkın Elverişli Bir fıtrat üzere doğmuş olur Ama bunu tabi yetiştiren Neye doğru meylettirecekse Ona doğru kişi meyleder anlamında ve hevanın elçileri de kendi hakikatleri içerisinde gerek sana ve gerek hevaya boyun eğme istidadındadır. Onlar senin elçilerinin tersine olarak kendi asıllarına dönerler. Ve bu dönüşleri hevanın aleyhine geri dönmekle olur. Çünkü sana boyun eğdiklerinde hevaya muhalefet etmeleri tabii olur. Fakat senin elçilerin ebeden senin aleyhine geri dönmezler. Çünkü senin elçilerin övülmüş sıfatlardan ibaret olup onları hevaya gönderdiğin zaman heva onlara senin yaptığın gibi onları delil ile kendine boyun eğici kılamaz. En çok onların sözlerini ve davetlerini kabul etmez. İşte bu kadar. Böyle olunca senin elçilerin elleri boş olarak senin tarafına dönerler. Çünkü onların zemmedilmiş sıfatlara dönüşmeleri imkansızdır. Ve bu çünkü zemmedilmiş sıfatlar asıl değil geçicidir. Asla bak diyor. Ve geçici sıfatlarda asıl olan yokluktur. Şimdi bu hakikatlere arif ol. Ve işte ben sana düşmanın olan hevanın elçilerine ne şekilde muamele edeceğini ve ne şekilde konuşacağını beyan ettim. Ve bir de örnek verdim. Ve bu bir örnekten diğerleriyle yapacağın muameleye deliller çıkarabilirsin. Ve bu hakikatleri bilmek ve gerektiğinde uygulamak müritlere çok lazımdır. Evet bu yolculara çok lazımdır. Ve işte bu hakikatlere vakıf olmadıkları için günümüzde tarikatta müritlerin felahlarının pek az olduğunu görürsün kurtuluşlarının. Evet bakarsın tarikat ehli mürittir ama az önce de dedik ya ham işte bu meseleleri bilmediği için, ilmi siyaseti bilmediği için, neyi, nerede, ne şekil kullanacağını bilmediği için, ilim sahibi olmadığı için, maalesef günümüzün en büyük eksikliği, ilim, ilim, ilim, ilim sahibi olmadığı için kişi, bunları nasıl kullanacak, nereden, ne, ne şekil hareket edecek, mertebelere nasıl yerleştirecek, hangi mertebeden gelen hitaba nasıl karşılık verecek, bunları bilmediği zaman ne oluyor bu sefer? Her şeyi yerli yerine koyamıyor. Koyamayınca da, onların felahlarının pek az olduğunu görürsün diyor. Kurtuluşa erenler pek azdır. Ondan sonra yıllarca böyle kendi nefsiyle mücadele yapar, yaptığını zanneder ama bir arpa boyu yol alamamıştır maalesef. Çünkü onlar heva tarafından elçi olarak gelen fena bir hatırayı önce güzellikle kabul edip onu boyun eğdirerek hayır işlerinde kullanma usulünü bilmezler. Ve böyle bir hatıra gelince hemen ürküp idare usulüne riayet etmeksizin bu ilmi siyaseti yapmadan ne derler? Defol ben senin naklettiklerine kulak vermem derler. Oradan hevadan gelen bir elçiye anında terslerler atarlar. Bu ilmi siyaseti bilemezler. Yerli yerince davranamazlar. Defol ben senin naklettiklerine kulak vermem gibi sertlikle muamele ederler ve kaba sofuluk gösterirler. Bizim ham sofu dediğimizi burada da kullanmış. Bak bu. Kaba sofuluk gösterirler. İşte herhangi bir müridin böyle muamelesinden dolayı sen onu hayır yolu olan bir tarikata girmiş ve sülük ettiği halde yükselmesinde sabit ayak olarak görmezsin. Ve o kimse kendisini tarikat ve sülük erbabından zanneder. Oysa o Kimse tarikattan bir koku almamıştır. Şeytan onunla istihza eder ve onu kukla gibi oynatır. Ne uzubillah. Allah muhafaza eylesin. Ve bu bahiste birçok müritlerin böyle hayır yoluna girmekle beraber sabitliğinin olmaması, istidat gereği olması ve bütün zemmedilmişlerin ve övülmüşlerin hakikatte hakka dönmesi gibi birçok geniş hakikatler vardır ki onların beyanı birbiri ardınca süren ayrıntıları gerektirdiğinden sınır kabul etmez. Bizim maksadımız ise kısa kesmektir. Eğer bu geniş hakikatlerin beyanına girişirsek maksadımız olan kısa kesme dairesinden çıkma ve bu sebeple zihinleri karıştırma korkusu vardır. Bundan dolayı bu bahislere dalmaktan vazgeçtik. Zekası keskin olanlara bu kadar yeterlidir. Şimdi ey zeki okuyucu sen bizim beyan ettiğimiz şeyler ile amel et. Hak subhanehu ve teala hazretlerinin yüce iradesi bağlanırsa doğru yolu bulursun. 13. Bölüm Kumandanlar ve ordular ve onların mertebeleri beyanındadır. Evet şimdi kumandanlar, ordular ve bu orduların kumandanların mertebeleriyle alakalı mevzuyu izah edecek. Cenab-ı Şey afaki ve Enfüsî mülkü yani dışarıda ve içerideki mülkü çadıra maddi ve manevi orduları da çadırı tutan direklere ve etrafına dikilen kazıklara benzetmiştir. Şimdi çadır olarak tasvir ediyor bunu. Çadırı tutan direk ve etrafındaki kazıklar. Ve diğer bir benzetme olarak buyururlar ki, Mülk bir hane gibidir. Ve haneyi tutan dört duvar, ev. Haneyi tutan dört duvar veya direk lazımdır. Ve bunlar insani vücut mülkünde övülmüş vasıflar ve yüksek ahlaktır. Nasıl ki haneyi, evi, binayı tutan dört duvar, dört direk olması gerekirse... Veya çadırın dilekleri olması gerekirse diyor. insani vücudu ayakta tutan da dört ana ahlak, haslet vardır diyor. Bundan dolayı ey Kerim Efendi olan ruh, o vasıfların ve ahlakın seçkinleri ve özü olan dört vasıf ve huyu seç ki, vücut mülkünün felekleri onların üstünde döner ve saltanatın onların vasıtasıyla döner. Orduların geri kalanı yani diğer vasıflar ve ahlaklar, bu dört vasıf ve huyun emri altındadır ana kuvvet dört tanedir diyor. böyle olunca bakışın sadece bu dört vasıfat çevrilmiş olsun ve bu vasıfların her biri senin vücudunun mülkünü idare ettiği bilinen latifelerdir ki aşağıda beyan edilecektir ve biz bu vasıfları iki husustan dolayı ancak dörde sınırlı kıldık neden dört dedik şimdi onu açıklıyor dördün hikmeti ne Kursusun birisi budur ki muhakkak dört sayısı basit sayılarda yani tek hanevi sayılarda ikinci asıldır. Dört sayısı tek haneli sayılarda ikinci asıldır. Ve birinci asıl birdir. Çünkü bütün sayıların mertebeleri bir sayısından daha olur. Örneğin bir artı bir iki. Bir artı bir artı bir üç 1 artı 1 artı 1 artı 1 4 gibi şeklinde sayıların mertebeleri sonsuz bir şekilde süreler gider. Ve birden 10'a kadar olan basit sayılar sonsuz sayıların oluşumunda asıldır. Asıl sayılardır. Sonsuz sayıların oluşumunu birden 10'a kadar olan sayılar yapar. Örneğin 10 sayısından sonra yine birden başlayıp 11, 12 ila ahir diye devam eder. Ve aynı şekilde 20'den, 30'dan, 40'tan sonra da yine böylece sürer gider. Basit sayılar içinde 4 sayısının ikinci asıl olmasının sebebi budur. Ki 4 sayısı 10 sayısına kadar altında ve üstünde olan sayıları toplamıştır. Örneğin 4 kendisinden önce olan 1 ve 2 ve 3 sayılarını toplamıştır. Ve kendisinden sonra gelen 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarında potansiyel olarak ihtiva etmiştir. Yani örnek veriyor. 4 artı 1, 5 eder. 4 artı 2, 6. 4 artı 3, 7. 4 artı 1 artı 3, 8. 4 artı 2 artı 3, 9. 4 artı 1 artı 2 artı 3, 10 eder. O oldu birden 10'a kadar saydım. Hepsinde 4 mevcut. Çünkü 4 sayısı 1'i ve 2'yi ve 3'ü taşıyıcıdır. Bu taşımış olduğu sayılar kendisine eklendiğinde böylece 10'a kadar kendi üstündeki basit sayıların mertebeleri oluşur. 4'ün hikmeti buradan geliyor. Ve 4'ten başka haneli sayılar içinde bu özelliği taşıyan hiçbir sayı yoktur. İşte bu hikmeti barındırdığı için biz dördü seçtik bu dört sıfat vücut mülkünde diğer sıfatları ve kuvvetleri taşıyıcıdır böyle olunca bu dört sıfatın hanenin dört duvarının haneyi tutuşu gibi mülkü ikame ettiklerini gördük ve bundan dolayı arşın taşıyıcıları kıyamet gününde hak kuran kuranı kerimde buyurduğu gibi 8 oldu ne zaman kıyamet gününde çünkü kıyamet gününde batın zahir olur. Yani batın gizli olan zahir olur, gözükür olur. Ve potansiyel olanlar fiile dönüşürler. Şu an arşın taşıyıcıları dört tanedir. Resulullah Efendimiz diyor ki o gün, kıyamet günü bunlar sekiz tane olacak. Yani o batın olan diğer dört taşıyıcıda zuhur ettiği için sekiz taşıyıcı görülecek. Bundan dolayı şu an 4 olarak zahir olan arşın taşıyıcılarının batınları da zahir olacağından toplamı 8 olur. Medekim Allah Teala kıyamet gününü vasfettiği vakit ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. Hakka 17 buyurmaktadır ve yevme izin sözüyle kıyamet gününe işaret etmektedir. cenab Şeyh-i Ekber Fütuhat-ı 371. bölümünün 2. ve 5. kısmında şu an arşın taşıyıcılarının 4 olduğuna ve kıyamet gününde 8 olacağına dair ayrıntılar ve izahlar vermiştir. Bunları zaten işledik Fütuhat derslerimizde. Onların buraya tercüme ve nakli şerhin uzamasını gerektirir. Ve biz bu hayvani alem mülkünün ki o senin cisim mülkündür. Dört tabiat üzerine bina edildiğini gördük ki evet şimdi dörtten dördü anlattığı sayısal önemini, ehemliyetini insan vücudu üzerine döndü. Dört tabiat üzerine bina edildiğini gördük ki onlar da şunlar rutubet, kuruluk, sıcaklık ve soğukluktur. Evet insan vücudundaki dört tabiat özelliği bunlardır. Rutubet, kuruluk, sıcaklık ve soğukluktur ve büyük alem olan güneş sistemimizi oluşturan heyet dahi dört unsur üzerine kaim oldu onlar da sıvı gaz, katı ve ateş yani hararettir ve burada unsur tabiri kimyagerlerin bahsettikleri basit elementler değildir hikmet ehlinin bahsettikleri cisimlerin umumi esaslarıdır Bundan dolayı fen erbabının bu terimlere itirazları yerinde değildir. Ve hiç şüphe yok ki bilimsel olarak dahi sabit olduğu üzere gerek alemin vücudu ve gerek Adem'in vücudu bu dört rükün ve tabiat üzerine yerleşmiştir. Toprak, hava, ateş, su unsurları dedik ya büyük alemde de. Yine insanda da bu unsurlar var dedik işte bunun karşılığı da rutubet, kuruluk, sıcaklık, soğukluk olmuş oluyor. Ve bu tabiatlar ve dört unsurlar bölümü 40 bölümdür. Yani vücut mertebeleri 40'tır. Bunlar da 40 ayrılıyor yani 40 bölüm oluşuyor. Bundan dolayı 4 sayısı geniş bir bölümdür ki eğer biz onun ayrıntılı bir şekilde izah etmeye kalkarsak maksadın dışına çıkmış oluruz. Zaten 40'ın sohbetlerimizde dile getirdik. İnsan için ehemmiyeti fazladır. İşte derler ya işte 40 gün. Anne rahmindeki 40 günün evreleri, insan ölümünün den sonunda 40. gün meselesi, 40lar evliyallahın üst tabakalarında olan 40 gibi gibi, 40'un ehemniyeti var yani. Gibi atasözümüz de var. Bu konu hakkında bilgi almak isteyenler Fütuhat-ı Mekke'nin birinci cildinin baş taraflarını incelesin. Evet, ilk sohbetlerimizde Fütahat ı Mekke'nin birinci cildini. Okuduğumuzda bu konuları, bu unsurları detaylıca anlatmıştı orada hatırlarsanız. Yine isteyenler o sohbetlerimizin tahmin ediyorum 5. 6. 7. ilk 10 sohbette olması lazım bu mevzular. Vasıfları özet olarak 4'e tahsis edip sınırlandırmasını Emrettiğimiz diğer sebebe gelince Evet birinci sebebi açıkladık diyor Şimdi diğer sebep dört olmasının diğer sebebine gelince O da şudur ki Senin mülküne ancak dört taraftan zarar ve bozukluk gelebilir Onlar da sağ ve sol ve arka ve ön taraflardır Ve sana zarar veren bu dört tarafı Hak Teala Hazretleri Kelam-ı Mecidinde şöyle beyan buyurur Araf 17 daha sonra elbette onlara önlerinden ve arkalarından ve sağlarından ve sollarından geleyim. Bu ayet-i kerime Hak Teala Hazretlerine karşı edepsizce çekişmeye cüret eden iblisin ifadesini nakilden ibarettir. Şeytan öyle diyor. Sağından, solundan, önünden, arkasından yanaşacağım kullarına diyor. İnsana, oğullarına. Bilirsin ki iblisin hükümran ve tasarruf edici olduğu yurt, Kesiflik ve unsurlar alemidir. O tasarrufunu kesif alemde, unsurlar aleminde ancak kullanabiliyor iblis. Ve yönler ile kayıtlanma kesiflik ve taayyün aleminin gereğidir. Ve yönler ise altıdır. Onlar da sağ, sol, arka, ön, üst ve alttır. Oysa ayet-i kerimede iblisten naklen ancak dördünden bahsedilmiş ve üst ile alt söylenmemiştir. Sebebi şudur ki alt seni kendisine davet eder. Yani yeryüzü çekim kuvvetiyle seni üzerinde tutar. Eğer bu çekim kuvveti olmasa sen onun üstünde duramayıp fezaya doğru fırlar giderdin. Ve yeryüzünün seni bu şekilde kendisine daveti ve seni tutması tabii ki senin hayatının devamının temini içindir. Bundan dolayı bu taraftan sana bozukluk ve zarar gelemez. Ve üst ise ilahi tenzihin yolunun mahalledir. Tenzihin yolunun mahalledir. Çünkü Hak Teala Hazretleri senin üstünden güneşin ışıklarını indirir. Ve ışıklar vasıtasıyla birçok hastalıklara sebep olan mikropları helak eder. Ve diğer faydalar verir. Yağmur yağdırır. Seller vasıtasıyla yeryüzünde senin hayatın için zararlı olan bozuk maddeleri giderir. Ve rüzgar estirir. Bu suretle senin hayatına zararlı olan bozuk havayı dağıtır. Daha bunlar gibi senin hayatına lazım olan şeyleri peyda eder ki bunlar bilim ehlince de sabit olmuş hakikatlerdendir. Örneğin şimşekler ile havada ozon denilen madde var olur. Sonuç olarak üstünden sana zarar ve bozukluk gelmesi şöyle dursun bu yön ilahi tenzihin sana ulaşmasına mahsus bir yol olmuş olur. Böyle olunca Kuran-ı Kerim'de dört yönden bahsedilmesi ancak sana bu bahsedilen yönlerden zarar ve bozukluk geleceğine kuvvetli delildir. Ve bu da senin hayatında fiilen ve bizzat yaşamakla sabit ve sana malumdur. Şimdi madem ki sana ancak bu dört yönden bozukluk gelebiliyor o halde aşağıda anlatılacak olan dört özet vasıftan her birini bu dört yönden her biri üzerine tabileri ve ordularıyla beraber dik ki vücut mülkünü himaye ve muhafaza etsinler. Ve sen de Afiyette emin ve rahat olarak senin için belirlenmiş olan vakte kadar yaşayasın. Bunlara dikkat edersen. Çünkü Yasin 60. Ey Adem oğulları, şeytana kulluk etmeyin. Muhakkak o size apacık bir düşmandır. Ayeti kerimesinde haber verildiği üzere İblis senin düşmanındır. Ve o Nisa 76 Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Ayeti kerimesinde haber verildiği üzere de hilekardır. Bunu geçen sohbetimizde değinmişti. Şeytanın hilesi zayıftır. Ayetinin ne demek olduğunu nedir? Şeytan kalbe düşünceyi atmak görevini ancak yapabiliyor. O kalbe attığı o şeytani düşünceyi geliştirip, büyütüp, büyük boyutlara ulaştırmakta ne görev alıyor? Nefsimiz görev alıyor. Şeytanın görevi o düşünceyi kalbe atmak işte. Tohumu atmak yani. O tohumu sulamak, yeşeritmek, büyütmek nefsin işi. Demek ki nefs daha büyük düşman oluyor işte şeytandan. Bunu anlıyoruz. Şu kadar ki kudreti yoktur. Ancak hainlik ile ve hile ile tamah eder ve seni aldatır. Bundan dolayı sen maddi ve manevi lütufları bu dört vasıf üzerine dağıttığın zaman işin rahatlık bulur ve işlerin düzene girer. Ve düşman olan iblis sana her ne vakit hangi taraftan gelse orada senin hakkındaki bozma amacına ulaşmaktan yana kendisini engelleyen bir muhafız bulur. Böyle olunca bu dört vasıftan biri olan korkuyu sağından, korku, korkuyu sağından, ve ikinci vasıf olan ümidi solundan ve üçüncü vasıf olan ilmi önünden ve dördüncü vasıf olan tefekkürü ardından yana dik bu muhafızları oraya dik demek ki önemli olan bu dört direk bunlarmış <gülüyor> korku sağ tarafta ümit sol tarafta ilim önünde tefekkür ardında olacak. Bunlara sıkıca sarılmak gerekiyor. Mülkünün dört hududuna bu muhafızlar ile set çekilince düşman sağından geldiği zaman korkuyu ordusuyla beraber bulur. Ve onlar ile çarpışmaya ve onları def etmeye gücü yetmez. Diğer üç yönde böyledir. Ve vücut mülkünü muhafaza için biz ancak bu tertibi uygun bulduk. Çünkü düşman ancak bu yönlerden gelebilir. Korkuyu sağ taraf tayin Sağ taraf tayin ve tahsis etmemizin sebebi budur ki muhakkak sağ taraf cennet ve sol taraf ateş mevziidir. Bundan dolayı düşman sağ taraftan geldiği zaman ancak şehvetlerden ve lezzetlerden ibaret olan hemen gerçekleşenler cennet ile gelir. Bunları ona hoş ve süslü gösterip onları ona sevdirir. Örneğin zina ve livata ve şarap içmek ve kumar ve hırsızlık ve şeriat hükümlerine karşı kayıtsızlık ve hayvani hürriyet gibi her biri nefsin hazına ve lezzetine hizmet eden fiilleri gösterir. Ve bunların her birini kabul ve icraya teşvik için zihni karıştırır ve safsata verir. Örneğin. Çocuk doğmadıktan sonra şehvetin kaza edilmesi hususunda nikahlı olan ile metresin tasarrufunda ne fark vardır? Ve bu şekilde maksat şehveti kaza etmek değil mi? Zina ile livata arasında ne fark var? Özellikle livatada çocuk olması korkusu da yoktur. Ve diğerleri hakkında da bunlara benzer türlü türlü zihni karıştırıcı şeyler ve sapsatalar nakleder. Şimdi de bu nakillere korku karşılık gelir ve korku iki türlüdür. Birisi Allahu Teala'dan korku diğeri insanlardan korkmaktır. Makbul olan haktan korkmaktır. Çünkü halktan korkmak da insanı kötülüklerden men edebilirse de pek zayıftır. Örneğin zina ve livatayı halkın ayıplamasından veyahut kanunen cezalandırılacağı korkusundan dolayı icra edemez. Fakat kalbinde hak korkusu olmadığından halkın bunu öğrenemeyeceğine tam bir kanaati oluşunca pervasızca bu günahı icra eder. Bu kitapta mevzu baks olan korku ancak hak korkusudur. Hak. Bundan dolayı iblis cennet mevzi olan sağ taraftan nefsani lezzetleri arz ettiği zaman kendisine karşılık vermek üzere hak korkusunu ancak sağ tarafa koy ve onu başka tarafta kullanma. Örneğin sol tarafa koyma çünkü sol taraf ateş mevzidir. Ve düşman sol taraftan sana dünyevi hayatın emellerini ve ızdıraplarını arz eder dünyevi hayatın emellerini ve ızdıraplarını arz eder o tarafta ümit yerine korku bulursa ilahi rahmetten yana ümitsizlik oluşur ve bu ümitsizliği arttırarak örneğin intihara sebep olur bu sefer ve bu şekilde düşman senin mülkünü bozarak amacına ulaşmış olur fakat düşman sol tarafta ümidi tabileriyle beraber bulursa mülküne zarar ve bozukluk veremez Böyle olunca her şeyi yerli yerine koyman icap eder. Çünkü eşyayı yerli yerine koymak hikmetlerdir. Evet ancak hikmet ehli eşyayı yerli yerine koyar. Şimdi insan için hak korkusu süvari için silah gibidir. İnsan için haktan korku Allah korkusu süvari için onun silahı mesabesindedir. Çünkü süvari düşmana karşı çıktığı vakit veyahut düşmanın gelmesini beklediği zaman silahını kullanır. Ve eğer bu yerin dışında yani lüzumu olmadan silahını alıp uygunsuz haller gösterirse böyle kimseyle herkes alay eder. Ve kendisini alay konusu yapan kimse ise akılsız ve cahil bir adam olur. Ve eğer düşman sana sol taraftan gelirse o ancak sana ümitsizlik Allah'a karşı kötü zan ile gelir. Ve senin bu haller içinde garp olman senin üzerine Kinin ve düşmanlığın ve hiddetin galip gelmesini gerektirip seni helak eder. Örneğin iblis sana sol taraftan gelip der ki Sen kalabalık bir ailesin. Fakirliğin ve zaruretin son derecede olduğundan onların geçimlerini gerektiği şekilde temin edemiyorsun. Kazancın karşılamıyor bunları. Rızık elde etmek için sebeplere teşebbüs ettiğin halde başarılı olamadım. Beş vakit dua ettiğin halde de Cenab-ı Hak senin üzerine bir rızık kapısı açmadı. Sen mümin olduğun halde bu elim azabı çekip duruyorsun. Diğer taraftan Hakka küfür ve isyan edenler geniş bir rızık ve rahat içinde yaşıyorlar. Hakka küfür ettiği halde, isyan ettiği halde. Sen müminsin ama bu kadar sıkıntı içindesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Fetih 25 eğer siz ayrılmış olsanız elbette biz kafirleri azaplandırırdık. Buyurduğu halde kafirlere iyi muamele ve müminlere azap ediyor. Bak sana bir de ayetten de delille geliyor şeytan şimdi. Bu ayeti gösteriyor diyor ki eğer siz ayrılmış olsanız elbette biz kafirleri azaplandırırdık buyurduğu halde. Kafirlere iyi muamele ve müminlere de azap ediyor der. Eğer salik bu nakilleri kabul eder ve sıhhatine inanırsa İlahi rahmetten ümitsizliğe düşüp Allah Teala'ya karşı kötü zan sahibi olur. Bu inanç ise dünyada ve ahirette helakine sebep olur. Bundan dolayı sol tarafa ümit olursa düşman geldiği vakit onu bulur. Ve salik onun bu nakillerine karşı der ki... ''Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin beni bu hal içinde bırakmasında elbette gizli bir lütuf vardır ve kafirlere nimetleri bol bol buyurması hususunda da gizli bir kahrı vardır. Dünya hayatı ne kadar zahmetli olursa olsun seri bir şekilde zeval bulur ve ahiret beka yurdudur. Dünya gelip geçici ne kadar zahmetli de olsa. Cenab-ı Hak kullarına sabır ve tevekkül tavsiye buyuruyor.'' Ben sebeplere teşebbüs etmeye devam ile tevekkül ve sabrederim. Elbette hakkın lütfu bir rahat ihsan eder. Eğer ben hakkın rahmetinden ümidimi kesersen kafir olurum. Çünkü Yusuf 87'de Muhakkak ki kafirler kavminden başkası Allah'ın vereceği rahatlıktan yana umudunu kesmez. Buyurur. Ve bu cevap düşmanın nakillerini defeder ve eğer düşman ön taraftan gelirse sözün zahiriyle gelir Evet şimdi düşman ön taraftan gelirse nasıl geliyormuş Sözün zahiriyle görünenin bilinenin bilineniyle gelir buna ilimi koyduk oraya ve bu sözün zahiriyle gelişi cisimlendirmeye ve benzetmeye sebep olur ve onun bu sözün zahiri ile gelişine karşı ilim karşılık verip düşman olan iblisin bu vasıta ile seni mağlup etmesine engel olur. Örneğin düşman sana ön tarafından gelir ve der ki Hak Teala Errahmanu al arşı ve isteva Yani Rahman arşın üzerine istiva etti taha Ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah, Adem'i Rahman sureti üzere halk etti buyuruşu yönüyle Allah Teala Hazretleri insan suretinde olduğu halde arş üzerinde bağdaş kurup oturmuştur. İşte bu iki sözün zahirinden anlaşılan manalar budur der. İşin zahirinden, sözün zahirinden gelir. Bu inanç ise Hak Teala Hazretlerinin cisim ve insan suretine benzediğini ve bir mekanı bulunduğunu kabul etmekten ibaret olup Açıkça küfürdür. Şimdi salih bu sözün zahirine karşı ilim ile karşılık verip der ki Rahman Hak subhanehu ve teala hazretlerinin toplayıcı ismidir ki onun altında sonsuz isimler vardır. Ve arş kesif varlıksal vücutlardır. Ve bu kesif varlıksal vücutlar hakkın vücudundan ve varlığından zahir olmuştur. Ve hak sonsuz isimlerinin görünme yerlerini bu varlıksal mertebede açığa çıkarmıştır. Bundan dolayı izafi vücutlar ilahi isimlerden her birinin arşı ve onların tamamı da Rahman'ın arşı ve tahtı mesabesinde olup suretten münezzeh olan hakkın mutlak vücudu onların batınıdır. Ve aynı şekilde Adem taayyünü ile hayat, ilim, sem basar, irade, kudret, kelam ve tekminden ibaret olan sekiz ilahi sıfatı taşımaya müsait olduğundan ve sıfata suret denilmesi de caiz olduğundan insanın Rahman sureti üzerine halk buyurulmuş olmasının manası da budur. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı demekten kasıt da budur. Yani o isimlerin özellikleri Adem'de Kamilan açığa çıktı demektir. Evet. Yoksa bundan Hak Teala Hazretlerinin Adem suretinde olması manası çıkmaz. İşte tasavvuf ilmine dayalı olan bu cevaplara karşı iblis eli boş olarak döner. Ve aynı şekilde iblis salikin arkasından geldiğinde şüphe ile ve bozuk hayallere dayalı olan işler ile gelir. Evet arka taraftan gelmede buymuş şüphe ve bozuk hayallere dayalı işler. Bu şekilde de ona tefekkür karşı çıkıp def eder. Çünkü salik iblis tarafından nakredilen şeylerin şüphelerden ve bozuk hayallerden olduğuna vakıf oluncaya kadar incelemezse onları hakikat diye kabul eder. Ve neticede de vücut mülkü zahiren ve batinen helak olur. Bunu hakikat diye kabul ederse. Örneğin tahkik ehlinin kitaplarını incelemekle meşgul olan bir salike iblis arkasından gelip der ki tahkikat ehlinin yani hakikatleri yazanların kitaplarını incelemekle meşgul olana Gelip der ki alem ilahi isimlerin görünme yerlerinden ibarettir ve ilahi isimler ise tatil kabul etmez. Bundan dolayı en büyük kıyamet ile alemin heyeti bozulunca ilahi isimlerin görünme yerleri de kalmaz. İlahi isimlerin tatil edilmiş olması lazım gelir. Böyle olunca en büyük kıyamet hakkında olan Kur'an ayetlerini başka manalara yüklemek gerekir. Ve ilahi isimlerin tatil edilmiş olmaması için senin zannettiğin gibi kıyamet gerçekleşmez. Ve alemin sureti ebeden devam edip gider der. Hakikatlerin kaidelerine bakarak ilk anda cazip görünen bu fikrin şüpheden ve bozuk hayallerden ibaret olduğuna şüphe yoktur. Çünkü salik şu şekilde tefekkür edip iblise der ki alem ve adem rahman sureti üzeredir. Adem'in kıyameti öldüğü vakit kopar. Oysa Adem'i fertlerden birinin kıyametinin kopmasıyla Hak Teala Hazretlerinin Adem'i surette olan tecellisi kesilmez. Belki birinin kıyameti kopar yerine diğeri kaim olur. Biri ölür biri doğar. Alem de böyledir. Sonsuz, fezada, sayısız ve hesapsız şehadet alemleri mevcuttur. Bunlardan birinin suretinin bozulup kıyametinin kopmasıyla Allah Teala Hazretlerinin şehadet alemleri suretindeki tecellileri tatil edilmiş olmaz. Bundan dolayı bu şehadet alemlerinden birisi olan alemimizin elbette kıyameti kopacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığını tevil etmeye asla mahal yoktur. Ve en büyük kıyametin gerçekleşmesiyle yeryüzünün başka bir surete geçmesi ve mahlukların ahiret oluşumu üzerine inşa edilmesi şek ve şüphe edilecek bir şey değildir. Ankebut 20 De ki yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk halk edilişin nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin oluşumunu inşa edecek. Ayet-i kerimesi bunun kesin delilidir. İşte bu gibi tefekkürler neticesinde düşman tarafından arkadan nakredilen şeylerin katı haberler karşısında şüphelerden ve bozuk hayallerden ibaret olduğu anlaşılır. Şu yönde gizli kalmasın ki bütün bu tedbirler ve muhakemeler ilim sayesinde gerçekleşir. Cehalet her hususta helak olmanın sebebidir. İlim olmazsa hiçbir şekilde kurtuluş olmuyor. Şimdi senin kuvvetin ve sultanın olan bu vücut şehrin için savaşta düşman ancak bu saydığımız dört yönden yol bulur ve sana bu taraflardan hücum eder ve saldırır. Eğer sen bu bahsettiğim dört özel vasıfı yerli yerine koyup tertip edersen beden ve vücut şehrin sağlamlaşmış olur. Belde'nin dört hududunu bunlarla sapa sağlam kıl ki düşmanın onları defetmeye gücü. Yetmesi. Şimdi eğer vücut şehrinin korunması için hududu bu gösterdiğimiz dörtten daha fazla arttırsam bile yine bu dört özel vasıf lazımdır. Fakat görevlilerden olup, görevlilerinden olup yani senin taayyünün aleminde olup emrini kendilerine naklettiğin on hatten fazlasını dikkate alma. On şık var şimdi. On hadden fazlasını dikkate alma. Ve biz bu fazladan olan hadleri ancak unsurları koruma yani taayyünün korunma, korunması sebebiyle ona çıkarttık. Çünkü hakkı tenzihe esas olan hudud ondur. Tekrar ediyorum. Çünkü hakkı tenzihe esas olan hudud on tanedir. Ve onlar da ön arka, sağ, sol, üst, alt, başlangıç, son, bütün ve parçadır. 10 oldu. Bundan dolayı Rabbini bu 10 halden tenzih eden kimse üzerine bu hadlerin her biri selamet vesilesi olur. Baka yurdunda mülkün bekasıdır. Böyle bir kimse hakkı ve hadlerden tenzih edince ebedi saadete nail olur ve ebedi hayata ulaşır. Bilinsin ki Hakkın mutlak vücudu sonsuz isimleri dolayısıyla varlıksal muhtelif suretlerde açığa çıkmıştır. Varlıksal suretlerden her birisi bu bahsedilen on had ile vasıflanmıştır. Örnek olarak insani bir sureti ele alalım. Bu taayyül etmiş suretin önü, arkası, sağı, solu, üstü, altı, başlangıcı, sonu, ve vücut parçalarına göre bütünselliği ve alemin suretine göre kendi vücudunun parça oluşu sabittir. 10 taneyi saydı o şıkkı. Bunların hepsi onun haddidir. Had, sınırı. Fakat hakkın mutlak vücudu bu hududun hepsinden münezzehtir. Sınırsız. Çünkü onun vücudunun sonsuz oluşu yönüyle önü, arkası, sağı, solu, üstü, altı yoktur. Ve onun varlığı kendisinden ayrılmaz olduğundan ne başlangıcı ne de sonu yoktur. Ve varlık sonsuz bir kavram olup parçalanma ve bölünmeyi kabul edici olmadığından Allahu samet diyor ya, lem yelid ve lem yulet diyor ya, bütünsellik sıfatı ile de vasıflanmış değildir. Ve kendisine göre bir bütün olup vücudu ondan bir parça olmadığından parça olma sıfatından dahi münezzehtir. Velem yakullehu kübuven ahad. İşte sen hakkı bu hadlerden tenzih ettiğim vakit senin alacağın karşılık amelinin cinsinden olur. Yani amelin hakkı bu hadlerden tenzih olduğundan sen hakkı her bir hadden tenzih ettiğin vakit bu hadlerden her birisi senin için mutlak olan tarafına yükselmene sebep ve senin selametine vesile olur. Ve beka yurdunda yani hakka dönüşün indinde vücut mülkünün bekasını sağlamış olur. Bu kamer 55. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Ayeti kerimesinde beyan buyrulan makamdır. Ve bu makama ulaşmak ebedi saadete nail olmaktır. Böyle olunca senin bu makama ulaşmana engel olmaya teşebbüs eden düşman eğer bizim bahsettiğimiz kaidelerden bir kaideyi yıkmaya çalışırsa ondan kendini koru ve vücut mülkünün zarar görmemesi ve bozulmaması için her bir hadde mahsus olarak bahsettiğimiz vasıflardan her birisini tabileriyle beraber gereken hadde dik ki Hakk Sübhanehu ve Teala Hazretleri kumandan mesabesinde olan bahsedilen bu vasıfları sana itaatkar kıldı. Her bir hadde mahsus olan muhtelif vasıfların bir emiri vardır. Bu on haddinde her bir haddin emiri vardır. Bu emir hududun başında vekilleriyle ve arifleriyle beraber durup muhafızlık eder. Bundan dolayı düşman o hadden geldiği vakit senin için onu def etmek ve maksadına ulaşmak kolay olur. Ve sen daima uyanık olup düşmanın sana hangi taraftan geldiğine bakarsın. Ve o tarafa tahsis edilmiş olan emiri davet edip, tabileriyle beraber düşmana karşılık vermesini emredersin. Ve o emirin himmetli himmeti sana yeter. Ve her tarafta da böyle yaparsın. Şimdi ey Kerim Efendi olan ruh, bizim beyan ettiğimiz bu hakikatleri bu izafi vücut aleminde tahkik edip bizzat yaşayarak arif ol. Ve bilgilerini daima tatbik ederek bu tertibi muhafaza et. İnşallahü teala mesut ve mutlu olursun. 14. bölüm Düşmanla karşılaşma anında savaşların idaresi ve orduların tertibi beyanındadır. Şimdi artık taktiklere geçiyor. Savaş nasıl idare edilir? Ordu nasıl tertip edilir? Buradan taktik verecek. Ey Kerim Efendi olan ruh İlahi halifeliği taşıyıcı olması itibariyle şerefli olan zatının muhafazasına devam et. Bundan dolayı nezdinde bulunan mevzilerin en pak ve nezihine yönel. Mevzilerin en ve nezihine yöne Ve o mevziyi kuvvetlendir Ve o mevziye devam et Ve o mevziyi kendin için sakin olacağın bir mahal olmak üzere Seç ki orada kendini muhafaza edebilesin Seni ikaz edeyim ve haber vereyim ki O kürsi mevzidir yani bağlanmış olduğun nefsani kesif, vücuttur. Ve o kürsi iki ayağı olan mevzidir. Yani ilahi emir ve yasakların bağlandığı emir ve yasakların bağlandığı bir vücut mertebesidir. Ve bu menzil sünnet mekanıdır. Ve şeriat kalesidir. Ve bu kale seni himaye eder ve düşmanın saldırmasına engel olur. Ne güzel izah etmiş değil mi? Bu mevzi sünnet mekanıdır. Ve şeriat kalesidir. Zirvesi yüksek olduğundan düşman oraya çıkamaz. Bilinsin ki şeriatın sonsuz faydalarından biri de ruhun bağlandığı unsurları kesip vücudun süratle bozulmasına mani olmaktır. Örneğin şeriat sarhoşluk veren içecekleri men etmiştir. Şeriatın bu yasağından çekinmeyenlerin tutuldukları hastalıklar doktor raporlarıyla sabit ve binlerce numuneleriyle meydandadır. Ve aynı şekilde şeriat domuz eti yenilmesini yasaklar. Buna devam edenlerin trişin illetine müptela oldukları tıbbi ile ortaya çıkmıştır. Ve aynı şekilde şeriat şehvetin giderilmesinde israf edilmemesini tavsiye ve zina ve livatayı men eder. Ve bu israfa tutulanların türlü bulaşıcı hastalıklar ile hastalandıkları tıbben sabittir. Ve zinanın çoklu toplumsal bir çokluğu toplumsal bir beladır. Ve aynı şekilde şeriat kumarı men eder. Ve yasaklardan çekinmeyenlerin hayatta en ağır cezalara tutuldukları binlerce numunesiyle sabittir. Sonuç olarak şeriatı koymuş olanın emir ve yasakları dünya ve ahiretçe senin düşmanın olan iblisin sataşmasından muhafaza etmek için konulmuştur. Ve bu emir ve yasaklar bu alemde tayin etmiş olup bütün ilahi isimlerin hükümlerinin açığa çıkmasına müsait olan izafi kesif vücudun gereğinden dolayı konulmuştur. Ve bu kesif vücudun gereği hayvaniyete meyildir. O bu alemde hiçbir kayıt ile kayıtlanmaksızın dik kafalıkla hareket etmek ister. Evet. Nefsin özelliği de bir cihetten budur Burada parantez açayım, nefsin yaratılışının hakikatindeki sırdan da kaynaklanıyor. Yani e, sınır tanımamazlık, emir kabul etmemek. Şey Bu nefsin hakikati. dedik ya tefekkürlerimize e, veriyorum, sevk ediyorum bunu. Allah Ademi kendi sureti üzere yarattı. Buradan derin tefekkür edilebilir. Nefs neden asi? Neden e, sınır tanımıyor, hat tanımıyor? Ve onun böyle dik kafalıkla hareket etmesi helakine sebep olur. Onun helaki halinde de insani suretten beklenen ve istenen olan gaye yitirilmiş olur. Düşmanın maksadı da ancak budur. Nitekim ezelde kendisini vücuda getirene karşı böyle ederek saat 82. İzzetin hakkı için ben onların hepsini ayartayım ve azdırıp yoldan çıkarayım demiştir şeytan. Ey Kerim Efendi olan ruh Bu unsuri cisim senin için kürsidir Ve bu kürsi izah ettiğimiz şekilde emir ve yasakların bağlandığı bir mevzidir Ve bu emir ve yasakların menzili sünnet mekanıdır Yani şeriatı getirmiş olan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Sözlerinin ve fiillerinin ve yüksek hallerinin tatbik mahallidir Ve değerli sünnetler düşmanın saldırmasına mani olan bir himaye edicidir ve zirvesi yüksek olan şeriat kalesidir Şimdi sen bu kaleye sığınıp düşmanın saldırması halinde bizzat savaşmaya kalkışma ve savaşı bizzat idare etme Çünkü sen helak olursun Mülkün de harap olur Çünkü memleket idaresi çözülmeye uğrar Ve hükümet reisinin helaki üzerine memleketin nüfuzlu olanları ayrı ayrı bağımsızlık hevesine düşerler ve bu idare dağınıklığından düşman faydalanarak mülkünü tam ele geçirir fakat savaş esnasında hazretinde yani kalp yahta kalıp da yukarıda bahsettiğimiz şekilde sana tertip ettiğimiz kumandanlarının ve emirlerinin icap edenlerini savaşmak için düşmana yönlendirirsen onlar hezimete uğrasalar bile sen kalırsın <gülüyor> Komandanlarını gönder diyor askerlerinle birlikte savaş meydanına sıcak demasa sen kalede dur yönetimini yap sen helak olursan onları kim yönetecek ondan sonra diyor. Ve senin indindeki erlerin ve idare ettiğin ordularının diğer bir kısmı geriye kalır. Daha sonra gereken tedbiri alırsın ve mülkün dağılmaktan kurtulur. Görmez misin bir ağacın dalı kuruduğu veyahut kesildiği vakit kök onu telafi eder ve yeniden dallanır. Ve eğer kök çürüyüp bozulursa ağacın tamamı helak olur ve kurur. Melik ve hükümet reisi mülkün köküdür ve devlet cisim mesabesindedir ve onun ruhu melik ve hükümet reisidir. Bundan dolayı ne zaman ruh helak olursa cisim de helak olur. Ve cisimde vücut azalarından biri bozuk olduğu ve ruh geriye kaldığı vakit tabip onu ıslah eder ve tedbir senin tabibindir. Bundan dolayı tedbir vasıtasıyla kendini muhafaza et. Ve tuzağa düşerek bizzat kendin düşmanla savaşma ve bizzat düşmana karşı çıkma. Ve düşman ordusuyla senin üzerine geldiği ve senin orduların ile düşmanın ordusu karşılaştığı vakit sen ilim denizinin kenarında dur. Ondan sonra himmet asası ile bu ilim denizinin yüzeyine vur Hazreti Musa'nın şeyini anlatıyor bu ilim denizinden sana bir yol açılınca hiç tereddüt etme bu yola gir çünkü düşmanın seni takip edecektir Firavun'un Hz. Musa'yı takip ettiği gibi Cenab-ı şeyh Ekber ruhu Cenab-ı Musa'ya ve iblisi de Firavun'a ve ilmi de denize benzetmiştir burada nitekim Firavun kendi tabirleriyle Musa Aleyhisselam'ı Kızıldeniz'in sahiline kadar takip etmiş ve Cenabı Musa asası ile denize vurup kendisine bir yol açmakla o yola dahil olarak karşı tarafa geçmiş ve Firavun da onu takiben bu yola girmiş ise de deniz kapanıp helak olmuştur. Ruhun da iblisin saldırması halinde ilim denizinden açılacak bir yola girmesi icap eder. Çünkü ilim Reislik ve kibir doğuracağından ve beni Ademin helaki reislik ve kibir sebebiyle olduğundan, şeytan beni Ademin ilim tarafına meylini pek fazla avzu eder ve onu reislik ve kibir sebebiyle halk etmeye çalışır, helak etmeye çalışır. Bundan dolayı sen ilim sahiline gelip açılan yola girince düşman da arkandan gelir. Ne zaman ki ilim denizinin ortasına gelir. Deniz onun üzerine kapanır Çatışma ve vuruşma olmaksızın kolaylıkla Boğulur ve helak olur Ve işte bu hakikate binaen Alimlerin bazıları ilmi Allah'ın gayri için talep ettik İlim çekindi Ve bizi ancak Allah'a çevirdi Demiştir Evet alimlerden bazıları bu sözü kullanmış İlmi Allah'ın gayri için talep ettik İlim çekindi Ve bizi ancak Allah'a çevirdi Demiştir yani biz ilmi reisliğe nail olmak ve insanlara üstünlük kurarak bu sayede dünyevi nimetlere ve refaha ulaşmak için istedik. İlim tahsil ettikçe bu maksat bizde kayboldu. Ve ilim bizi Allah'ın gayri olan bu maksada ulaşmaktan feragat ettirdi. Ve nihayet bizim elimizden tutup halk edilişimizin asli maksadı olan marifetullah'a bizi sevk etti. Bu sözün doğruluğu birçok örneklerle açıkça gözükmektedir. Nitekim felsefe, kimya, matematik ve astronomi gibi ilimlerin mütehassısları ve muhtelif meslek erbabı, bu ilimleri ve fenleri kişisel hırs ve servet kazanmak maksadıyla öğrenmeye niyet ettikleri halde, neticede hakiki vücuda getireceği idrak ile vahdet vücudu tasdik etmeye mecbur kalmışlardır. Böyle olan birçok zatlarda vardır yani. Ve bu hal ilahi hilenin en güzelindendir. Ve Allah Teala hile yapanların hayırlısıdır. Çünkü asli maksadı olan marifetullahın gayrına niyet etmek şerdir. Ve şerre ulaşmamak, ulaşamamak ise hayırdır. Ve şerre kast edildiği halde neticede hayır çıkması ilahi mekrin en güzel olan kısmındandır. Bu ise ilmin özelliğidir. Ve Hak Ala Hazretlerinin Zümer 9 Bilen ile bilmeyen bir olur mu? Buyurmasındaki hikmetin sırrı budur. Şimdi iblis beni Adem'i ilme teşvik edip onu o ilim sahasında delalette bırakmak için arkasından gelir. Fakat ilmin özelliği neticede insanı marifetullah'a sevk etmek olduğundan iblis delalette bırakmak kastını ifa edemez. Şerri istediği halde neticede hayır ortaya çıkar. Ve nitekim Firavun Musa'nın izini yeterli görerek denizde açılan yola girdi. Ve deniz kapanarak kendisini helak etti. Eğer deniz kapanmayıp Hz. Musa'ya yetişseydi onunla savaşıp çarpışacak idi. Ulul azm bir şan sahibi peygamber ile çarpışmak ise salt şer idi. Ve onun bu şerrin gerçekleşmesine mani olan helaki ise hayrın aynı idi. Özellikle boğulacağını idrak ettiği vakit Yunus 90 iman ettim. İsrailoğullarının iman ettiği o ilahtan başka ilah olmadığına dedi. Ayette geçtiği üzere. Firavun böyle dedi. İman ettim. İsrailoğullarının iman ettiği o ilahtan başka ilah olmadığına dedi. Ve iman ettikten sonra boğuldu. Ve bu şekilde Allah'ın mekrinden gayip oldu. Şimdi eğer düşmanın sana ilim talep et ta ki zamanının nebilerinin üzerine yükselesin ve melikler senin önünde alçak gönüllü ve mütevazi olsunlar ve halk sana muhtaç bulunsun derse sakın bu şeytani bir iştir deyip ilim tahsili yolundan yürümekten yüz çevirme ve düşmanın bu nakildeki kastını fark et ve ilim talebini hızlandır. Çünkü düşmanın olan iblis ile senin hevanın ferahı ve mutluluğu ancak senin amel yeri olmayan amelin iledir. Ve ilim ise amel yeri olmayan bir ameldir. Yani sen ilim öğrenmekle meşgul olduğun vakit başka türlü amel ile meşgul olmaya vaktin müsait olmaz. Vakitlerini ilim öğrenmeye işgal eder. Düşmanların seni başka amelden alıkoydukları için sevinirler. Oysa o zavallılar bilmezler ki ilim kendi hakikatinin verdiği şeyin dışında bir şeyi kabul etmez. Şimdi o ilimi aldıkça sonra sana hakikatini verecek. Yani ilim öyle bir şeydir ki yukarıda izah edildiği üzere neticede marifetullah'a ulaştırır. Onun hakikatinin verdiği şey ancak budur bundan dolayı bu meselede yani ilme teşvik ve rağbet ettirme meselesinde iblisin cahilliği ilim ile delalette bırakmayı hayal etmesidir seni ilme teşvik ediyor ama güya sen insanlara karşı işte hükmedici ol diye ilme teşvik ediyor halbuki burada cehaletidir diyor iblisin oysa ilmin hakikatinin delalete değil hidayete sevk ettiğini iblis bilemedi çünkü iblisin batın gözü kördür hakikate bakamaz o yalnız zahir göz sahibidir şeytanın bir gözü kördür denilmesinin bir itibarı da budur ve iblisin sadece zahiri görücü olup hakikati görememesini ispatlayan delillerden biri de Adem'e secde ve boyun eğme ile emredildiğinde Araf 12 ben Adem'den hayırlıyım çünkü beni latif olan ateşten ve onu kesif olan topraktan halkettim Diyerek ona boyun eğmeyi kabul etmemesidir. İblis bu sözün ilme dayandığını zannetti. Oysa Hak Teala meleklere bakara otuz muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım buyurmuş ve iblis dahi melekler arasında bu hitabı duymuş idi. Halife ise kendisini halife kılanın aynıdır.'' Bundan dolayı geçerli olan şey Allah'ın halifesi olan Adem'in zahiri değil batınıdır. Meleklerin Adem'e secde ve boyun eğme ile mükellef olması onun hakikatine göredir. Batın gözükör olan iblis Adem'in hakikatini göremediği için hakim yani her şeyi yerli yerine yapan mucidi olan Allah Teala Hazretlerinin emrine muhalefetle kulluk yolu üzerinde yürüyemedi. Gurur ve kibiri buna da mani oldu. Fakat Adem taştan ve topraktan bina edilen Kabe'ye secde ile emredildiği vakit bu Allah'ın gayrına secde edilmesi caiz değildir demedi. Kulluk yolu üzerinde yürüyerek Kabe'ye secde etti. Ve beni halife olarak halk ettin ve sekiz ilahi sekiz sıfatının masarı kıldın ve madenden ibaret olan Kabe'nin taayyunu ile benim taayyunum arasında fark vardır. Ben yükseyim o düşüktür. Niçin ona secde edeyim diyerek dik başlılık etmedi. Taşa niye secde edeyim demedi. Çünkü Adem bilir ki Hak Teala Hazretleri hakimdir. Onun emrine karşı kıyas yapmak kötü edeptir. Kulluk ancak emre uymaktır. Şimdi iblisin yukarıdan beri izah edilen halleri hep salt cehalettir. İlim değildir. O ise onun ilim olduğunu hayal etti. De ben Adem'i ilim ile delalette bıraktım." dedi. Bu sebeple beni Adem'i ilim talep etmeye teşvik etti. Oysa bilmez ki eğer beni Adem ilminde derinleşirse bu ilim onun ayıbını ve cehaletini ortaya çıkarır ve neticede Adem delalete düşmek şöyle dursun belki hidayet bulur. Soru: Hakka Ale Hazretleri Casiye 23 Hevasını ilah edinen kimseyi görmez misin? Allah Teala onu ilim üzerinde delalette bırakır. Buyurur bu ayette. Bundan ilim üzerinde de delalette kalacağı anlaşılır. Oysa ilim hidayete sevk eder demiştiniz. Diye soru gelebilir. El cevap. Hidayete sevk eden ilim kamil ilimdir. Noksan ilim delalette bırakır. Yarım kasap Evet. Der, derler ya yarım iman, yarım iman, e, imandan eder yarım hoca imandan eder yarım kasapçandan eder hesabı diye bir söz var ya noksan ilim delalette bırakır nitekim iblisin halin zahirine bakarak olan kıyası da bir ilim idi fakat noksan bir ilim olduğundan cehaletle karışık oldu bundan dolayı bu noksan olan ilim asla ona fayda vermeyip ilahi huzurdan kovulmasına sebep oldu Şimdi hevasını ilah ve kendi üzerinde tasarruf edici edinen kimse moksan ilim ile yetinmiş olacağından ona bu ilmini tamamlaması tavsiye edilse kendisini kamil bir alim zannettiğinden bunu kabul etmez. Oldum zannediyor ya kendisini kabul etmez. Nitekim yukarıdaki ayet-i kerimenin devamında Casiye 23 Ve onun işitmesini ve kalbini mühürledi ve onun görmesinin üzerine perde çekti. Buyurulmuştur. Ve bu noksan ilim cehaletin aynıdır. Ve bu ilim ile vasıflanmış olan kimse cehli mürekkep sahibidir. Yani bilmez, bilmediğini de bilmez. İşte onun için deniliyor ki cahil bir insana belki laf anlatabilirsin, onu cehaletten kurtarabilirsin. Yani bilmediğini fark eden insan o bilmediğini öğrenmeye meyledebilir. Ama bilmediğini bile bilmeyen insan cahilin de cahil ediliniyor ya kör cahil. Bilmediğini dahi bilmeyen bir insan varsa karşında ona hiçbir şey öğretemez. Şedeli cahil. <gülüyor> Şeddeli cahil. Şeddeli cahil. böyle tabir kullanıyor. Evet. Bu hafta sohbetimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Amin. Ve huzurunda en şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabenlar Allahümme vfirli veli valideyye velil müminine vel müminati al ahyai minküm el ammat. Allahümme salli ala Muhammadin al Fatihi lima uliqa vel hatimi lima nasr al haqq bil haqq vel hadii ila suratikel mustaqim ve ala alihi hak qadrihi ve miktarihi al azim Subhanallazi irani subhanallazi mekani ya'lamu mekani subhanallazi irani es-salatu ves-selamu aleyke ya rasulullah es-salatu ves-selamu aleyke ya habiballah es-salatu ves-selamu aleyke ya sayyidal evvelin vel akhirin salatullahi aleyhim ve aleyna ecmain subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdullahi rabbil alamin el-fatiha